Mücadile Suresi Medine'de inmiştir, yirmi iki ayettir. Halini anlatıp, hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı, birinci ayetin konusundan alınmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İllâhirrahmanirrahim <Gülüyor> سمع الله قولا التي تجادرك في ذودها وتستفي إلى الله والله يسمع تحاوركما سمع الله قولا Bismillahirrahmanirrahim Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür. el <gülüyor> İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki onlar kendilerinin anneleri değildir onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder <Gülüyor> <Sessizlik> Eşlerine zahar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönemlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Sefanın yedi mutan, ستين مستين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك Ken bulamayan kimse temaslarından önce iki ay ara vermek sizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler Allah'ı ve resulünü tasdik ve onlarla amel edip cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ يُحْشَرُونَ Allah'ı ve Reulünne karşı çıkanlar kendilerinden önce böyle yapanlar nasıl helak edilmişlerse öylece helak edilirler. Halbuki biz onlara apaçık ayetler de indirmiştik. Kafirler için Zelil ve perişan eden bir azap vardır. <Gülüyor> Gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir. alam <gülüyor> Tavrı I <laughs> am Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O, ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Allah! den onu Böyle kulis yapmaları menedilmişken kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir. Yeah. Edenler, şayet siz gizlice konuşacak olursanız, sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. <gülüyor> Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ya Ellühellezi! <Gülüyor> سحوا في المجالس فسحوا Toplantı halindeyken, biraz yer açıverin, denildiği zaman, yer açın ki, Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de, kalkıverin ki, Allah sizin gibi iman, hele hele bir de, ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ya Zalikahir <Sess> illem Hey iman edenler. Şayet, Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak, sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir merhamet ve ihsanı boldur eşte ben kudum entukudtimu kum Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde, fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre, Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır thậtâmơ تَرَ lên na vì na thean azap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden, ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler. İnnehu <gülüyor> Allah onlara şiddetli bir ceza hazırladı. Çünkü bunlar çok fena işler yapıyorlar sev <Sessizlik> Yeminlerine siper edinip Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır. Lântuğiyâ <gülüyor> Yağlandırma iradesine karşı, onların malları da, evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler, hem de orada devamlı kalacaklardır. <Gülüyor> Hepsini dirilteceği gün, onlar, dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir. İstahü <Sessizlik> az Şeytan, onların akıllarını çelmiş de, onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki, şeytanın takımı, ziyan ve hüsrana mahkumdur. İNNEL <gülüyor> LEZİNE ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler. <gülüyor> Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz, diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. La <gülüyor> kavmen Why, who would... Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla, Onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki, felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır.